Lodos düğünü Yazan Hulki Aktunç Seslendiren Celal Kadri Kınoğlu Bizim işte Lodos'un kuzeyine düşmek ''Bazen ölüm, bazen düğündür.'' ''Ne zaman düğündür ki?'' dedi Mustafa. ''Biz hep ölürüz, hele tam öncesi vurursa. Bunca tekneyi parçalanmadan kıyıya almak için ejder olsan yetmez.'' Tayfa ağın sonunu denize bıraktı. ''Bazen ölüm, bazen düğündür Lodos'' dedi. Başaltına